4. bölüm. Ormanın ve sisin içinde kör bir adam gibi el yordamıyla yürüyüp sendeleye tükezleye sonunda aydınlık ortama çıktığında batmak üzere olan güneşin ortalığı kızıla boyamasına şaşırmıştım. Şöyle böyle derken koca bir gün geçmişti. Babam papta beni bekliyordu. Zif gibi kara bir bira iç masaya koyduğu laptopta bir şeyler yazıyordu. Yanına oturup bana bakmasına fırsat bırakmadan bardağından bir yudum bira aşırdım. Öksürüğe boğularak aman tanrım dedim. Ağzındaki birayı yutmak zorunda kalmıştım. Nedir bu? Mayalanmış motor yağı mı? Gülerek neredeyse deyip bardağı yanına çekti. Amerikan birasına benzemiyor. Gerçi onun tadının neye benzediğini bilmiyorsundur değil mi? Göz kırparak kesinlikle hayır dedim. Ama gerçekten öyleydi. Babam benim yaşlarımdayken nasıl macera düşkünü ve girişken bir çocuksa, benim de öyle olduğuma inanmaktan hoşlanıyordu. Bu yalanı sürdürmek her zaman en kolay iş olmuştu. Eve nasıl gittiğim, benim kimin götürdüğü konusunda kısa bir sorgulamadan geçtim. Bir hikayedeki unsurları uydurmaktansa bahsetmemek, yalan söylemenin en kolay şekli olduğundan bu sınavı başarıyla atlattım. Solucan'la Dina'nın bana oyunu oynayıp koyun pisiyle dolu bir yere sokmalarını, ardından hedefe yarım mil kalatüymelerini anlatmayı münasip bir şekilde unuttum. Babam kendi yaşında çocuklar bulmamdan hoşnut görünüyordu. Galiba onların benden nefret ettiğini söylemeyi de unutmuştum. El nasıldı peki? Enkaz gibiydi. Bunu duyunca irkildi. Galiba büyük baban orada yaşayalı çok zaman olmuş ha? Evet ya da başkası yaşayalı. Laptopu kapaması bütün dikkatini anlattıklarıma vermesinin kesin bir göstergesiydi. Hayal kırıklığına uğradığım belli oluyor. Eh, binlerce milyolu, pislik ve çöplü dolu bir evi bulmak için gelmedim. Ne yapacaksın peki? Konuşacak insanları arayacağım. Orada yaşayan çocukların ne olduğunu bilen birileri vardır. Herhalde birkaç tanesi hala hayattadır. Burada olmasa bile anakarada, bir huzur evinde filan yaşıyordur. ''Muhakkak öyledir. Bu iyi fikir.'' Fakat söyledikleri inandırıcı gelmiyordu. Tuhaf bir sessizlik oldu. Ardından babam yine soru sormaya devam etti. ''Büyük babanın nasıl biri olduğu konusunda buraya gelerek daha iyi fikir edinmeye başladığını hissediyor musun?'' ''Biraz düşündükten sonra bilmiyorum.'' dedim. ''Sanırım öyle.'' ''Burası küçük bir adı öyle değil mi?'' Başını salladı. ''Kesinlikle öyle.'' Ya sen ne düşünüyorsun? Ben mi? O sitti. Babamı anlamaya çalışmaktan uzun zaman önce vazgeçtim. Üzücü. İlgini çekmedi mi? Elbette çekti. Ama bir süre sonra artık ilgilenmemeye başladım. Konuşmanın pek huzurlu olmadığım bir yöne kaydığını hissetsem de sürdürmeye karar vermiştim. Neden? Birisi seni içeri almazsa sonunda kapıyı çalmaktan vazgeçersin. Demek istediğimi anlıyor musun? Hiç böyle konuştuğunu duymamıştım. Belki biranın, belki ezan bu kadar uzakta oluşumuzun etkisiydi. Ya da sonunda bu tür konuşmaları dinleyecek yaşa geldiğime karar vermişti. Her ne sebeple olursa olsun yarım bırakmasını istemiyordum. Ama o senin babandı. Nasıl vazgeçebildin? Vazgeçen ben değildim. Biraz yüksek sesle konuşmuştu. Utanarak başını öne eğip bardağındaki birayı çalkaladı. Mesele şu, galiba deden baba olmayı bilmiyordu. Fakat yine de baba olması gerektiğini düşünmüştü. Çünkü hiçbir kardeşi savaştan sağ çıkamamıştı. Böylece bunun üstesinden sürekli bir yerlere giderek geldi. Al seyahatlerine, iş seyahatlerine, aklına gelirse her türlü seyahate çıktı. Bizimle olduğu zaman bile sanki yanımızda değildi. Şu cadılar ile ilgili mesele mi? Neden bahsediyorsun sen? Biliyorsun ya şu fotoğraf. Bu eski hikaye kısaca şöyleydi. Babam dört ya da beş yaşındaymış ve o zamana dek cadılar bayramında kapı kapı dolaşıp şeker toplamamış. Bir cadılar bayramında Portman dedem işten çıkınca onu gezdirmeye söz vermiş. Büyükannem babama o korkunç pembe tavşan kahvetini almış. Babam onu giyip kapının önündeki yolda dedemin gelişini beklemeye başlamış. Akşam beşten hava karın önceye kadar beklediği halde dedem gelmemiş. Büyükanneme öyle kızmış ki dedeme ne kadar alçak bir insan olduğunu gösterebilmek için sokakta ağlayan babamın fotoğrafını çekmiş. Bu resminin uzun bir süre aile üyeleri arasında efsane haline geldiğini ve babam için büyük bir utanç kaynağı olduğunu söylemeye herhalde lüzum yoktur. İş bir tek cadılar bayramıyla bitmiyordu diye homurdandı babam. ''Jack sen gerçekten ona benden daha yakındın. Bilemiyorum aranızda sanki konuşmadan anlaşıyordunuz.'' Ne diyeceğimi bilemedim. Yoksa beni kıskanıyor muydu? ''Bunu neden söylüyorsun? Çünkü sen benim oğlumsun. Üzülmeni istemem. Neden üzüleceğim?'' Bir süre sustu. Dışarıda bulutlar hareket ediyordu. Güneşin son ışınları gölgelerimizin duvara vurmasına neden olmuştu. Hani bir anne ile baba çocuklarının boşanacaklarını söylemek üzeredir de çocuk bunu onlar daha ağzını açmadan anlar ya, işte midemde öyle bir sıkıntı vardı. Babam sonunda, dedenin geçmişini asla fazla kurcalamadım çünkü bulacaklarımdan korkuyordum diye konuştu. Savaştan mı bahsediyorsun? Hayır, deden onları sır olarak sakladı çünkü çok acı vericiydi. Bunu anlayışla karşılıyorum. Benim bahsettiğim seyahatler. Sürekli dışarıda olması. Aslında ne yaptığı. Galiba başka bir kadın vardı. Halanla ben öyle düşünüyorduk. Belki birden fazlaydı. Bir süre cevap veremedim. Yüzümde garip bir karıncalanma hissediyordum. Bu çok saçma baba. Bir keresinde bir mektup bulduk. Adını bilmediğimiz bir kadının dedene hitaben yazdığı bir mektuptu. Seni seviyorum, seni özledim, ne zaman döneceksin gibi şeyler yazmıştı. Yakanın üzerindeki ruj lekesi tarzı rahatsız edici bir yazıydı. Onu hiç unutamam. Bahsettiği kabayeti sanki ben işlemişim gibi duyduğum utanç yüzünden içime bir ateş basmıştı. Buna rağmen söylediklerine inanamıyordum. Mektubu yırtıp tuvalete attık. Bir daha başka mektup bulamadık. Herhalde ondan sonra daha dikkatli davranmaya başlamıştı. Ne diyeceğimi bilemiyordum. Babamın yüzüne bakamıyordum. Üzgünüm Jake. Bunları duymak hoş olmasa gerek. Ona nasıl taptığını biliyorum. Omzuma dokunmak için elini uzatınca geri çekildim. Sandalyemi hızla iterek ayağa kalktım. Ben kimseyi tapmam. Tamam. Ben sadece şaşırmanı istemedim. Hepsi bu. Montumu alıp omzuma attım. Ne yapıyorsun? Yemek gelmek üzere. Onu yanlış tanıyorsun diye konuştum. Ve ben bunu kanıtlayacağım. Babam içini çekti başından sığmak ister gibi bir iç çekişti bu. Tamam. Umarım kanıtlarsın. Kapıyı hızla çarparak rahip deliğinden çıkıp gidecek bir yeri hedeflemeden yürümeye başladım. Bazen insan sadece kapıyı çekip çıkmak ister. Babamın söylediği elbette doğruydu. Dedeme tapıyordum. Onun hakkında doğrulamak istediğim şeyler vardı ama zina yapmak bunlardan biri değildi. Ben küçükken Portman dedemin anlattığı fantastik masallar Sihirli bir yaşamın mümkün olduğunu gösteriyordu. Onlara inanmaktan vazgeçtiğim zaman bile dedemin gözümde hala sihirli bir yanı vardı. Başına gelen onca korkunç olaya katlanması, insanlığın en kötü yanlarına tanık olması ve bu nedenle hayatının tanınmaz hale gelmesi, bütün bunların içinden tanıdığım onurlu, iyi ve cesur insan olarak sıyrılması, bütün bunlar sihirliydi. Bu yüzden onun ailesini aldatan, yalancı kötü bir baba olduğuna inanamıyordum. Eğer Portman dedem dürüst ve iyi bir insan değilse o zaman kimse öyle değildi. Müzenin kapısı ve ışıkları açıktı ama içeride kimse yoktu. Adanın tarihiyle burada yaşayan insanlar hakkında belki bir şeyler bilir umuduyla müze müdürünü bulmak için oraya gitmiştim. Belki boş evin ve eski sakinlerinin durumunu aydınlatabilirdi. Kısa bir süreliğine dışarı çıkmış olabileceğini düşündüm. Ne de olsa müzenin kapısında kuyruk yoktu. Bu nedenle vakit geçirmek amacıyla sergilenen eşyalara bakılmak için içeri girdim. Sergilenen eşyalar öne açık dolaplara yerleştirilmiş, bu dolaplarda bir zamanlar kilise sırlarının bulunduğu yerlere dizilmişti. Büyük bir kısmı üzerine konuşmaya değmeyecek kadar sıkıcıydı. Hepsi geleneksel balıkçı köyündeki hayatı ve hayvan yetiştirileceğini süre gelen gizemlerini anlatıyordu. Yalnız bir tanesi diğerlerinden farklıydı. Odanın ön kısmında özel bir yerde duruyordu ve bir zamanlar sunak olarak kullanılan yerin tepesinde gösterişli bir kutunun içine konmuştu. Küçük uyarı levhasının üzerinde ne yazdığını aldırış etmeden fazla yaklaşmayı önlemek amacıyla kullanılan ipşeğinin üstünden atladım. Vitrin iki yanı cilalı tahtayla kaplı, üstü ise şeffaf plastikle örtülüydü. Bu nedenle içindekini ancak üstten bakarak görmek mümkündü. Vitrinin içine bakınca sanırım gerçekten soluğum tutulmuştu. Bir an panikle kapılarak içerideki nesnenin gerçekten canavar olduğunu sanmıştım. Zira umulmadık bir anda birden kararmış bir cesetle yüz yüze gelmiştim. Büzüşmüş bedeni kabuslarıma giren yaratıklarla sevinsiz bir benzerlik taşıyordu. Şişe geçirilip alüve tutulmuş gibi bir renk almış olan eti bile aynı düşlerinde gördüğüm türdendi. Gel gelelim ceset canlanıp şah damarıma saldırmayı ve böylece ebediyen zihnime musallat olmayı beceremeyince... İlk gördüğüm andaki paniğim yavaş yavaş azaldı. Sonuçta müzede sergilenen bir nesneydi bu. Ama son derece maraziydi. Ardımdan, ''Bakıyorum ihtiyar adamla tanışmışsın.'' diye bir ses duydum. Arkama dönünce, müze müdürünün hızlı adımlarla bana geldiğini gördüm. Gayet iyi idare ettin. Bayılıp yere düşen yetişkin insanlar gördüm. Sırıtarak tokalaşmak için elini uzattı. ''Martin Paget.'' Geçen gün adamı duyduğumu zannetmiyorum. Jacob Portman diyerek elini sıktım. Kim bu? Galler'in en ünlü cinayet kurbanı mı? Ha, <gülüyor> e, tabii öyle de denilebilir. Gerçi ben hiç o şekilde düşünmemiştim. O bizim adamımızın en kaderli sakini. Arkeoloji çevrelerinde daha çok Kenneth Hom olarak tanınsa da biz ona ihtiyar adam deriz. Doğruyu söylemek gerekirse öyle 2700 yıldan fazla olmuş ama Öldüğünde sadece 16 yaşındaymış. Bu nedenle aslında genç bir adam. Cesedin yüzüne bakarak 2700 yıl mı diye konuştum. Yüzündeki ince ayrıntılar nasıl olduysa mükemmel biçimde korunmuştu. Fakat o kadar canlı. İnsan altın çağlarını oksijen ve bakterilerin bulunmadığı, mesela bizim bataklığımız gibi bir yerde geçirirse böyle olur. Orada tam bir gençlik pınarı var. Tabi ölmüş olanlar için. ''Onu orada mı buldunuz? Bataklıkta mı?'' Adam güldü. ''Ben bulmadım.'' Yetmişli yıllarda ilerideki büyük taş yığınının yanında turba toprağı toplamak için orayı kazanlar bulmuş. O kadar canlı görünüyormuş ki, Kale bir katilin ortalıkta dolaştığını düşünmüşler. Sonunda polisler adamın elindeki taş devrinden kalma yayı ve boynuna doladığı insan saçından yapılmış kolyeyi fark etmiş. Bu devirde artık öyle kolyeler yapılmıyor. Bunları duyunca ürpermiştim. İnsan kurban etme veya ona benzer bir şey galiba. Kesinlikle. Boğazını sıkma, suda boğma, iç organlarını çıkarma ve kafaya vurulan darbeden oluşan bir kombinasyonla işini bitirmişler. Anlaşılan olayı bayağı abartmışlar öyle değil mi? Öyle tahmin ediyorum. Martin bir kahkaha patlattı. Öyle tahmin ediyormuş. Tamam evet öyle yapmışlar. Kesinlikle öyle. Fakat biz günümüz insanı için asıl şaşırtıcı olan şey, çocuğun ölümü büyük bir ihtimali isteyerek, hatta büyük bir hevesle kabul etmesi. Onun çağındaki insanlar, bataklıkların, özellikle bizim bataklığın, tanrıların dünyasına giriş sağladığına inanıyordu. Bu nedenle bataklıklar en değerli hediyeyi, yani kendilerini sunmak için mükemmel yerlerdi. Bu delilik. Bence de. Fakat düşünüyorum da biz, Geleceğin insanına akıl dışı gelecek her türlü yoldan şu anda kendimizi öldürüyoruz. Hem öbür dünyaya gitme bakımından bataklık kötü bir tercih değil. Ne tam anlamıyla su, ne de tam anlamıyla toprak. İki arada bir yer. Müze müdürü vitrine eğilerek içindeki cesedi inceledi. Güzel görünmüyor mu? Gırtlaklanan, derisi yüzülen, suda boğulan ve bütün bu süreç içinde bir şekilde ölümsüz kılınan cesede tekrar baktım. ''Sanmıyorum.'' dedim. Martin doğru olarak şaşalı bir tarzda konuşmaya başladı. ''Gel de şu kömürleşmiş adama bir bak. Kapkara durumda edebi istirahatta. Nazik suratı is renginde. Kurumuş kolları kömür damarları, ayakları buruş buruş olmuş asma kütükleri gibi. Sahnede abartılı rol yapan bir aktör gibi kollarını ileriye uzatıp vitrinin etrafında kısala kısala yürümeye başladı.'' ''Gel de zalimce açılan şu yaralarına tanıklık et. Bıçaklarla yılan kahve çekilen çizgilere, taşlarla ortaya saçılan beyin ve kemiklerine, boynuna hala saran şu ipe bak. Bıçaklarla delik deşik edilip bataklığa atılan ilk insan, cenneti arayan kişi. Gençliğe mahkum olan ihtiyar adam, neredeyse sana aşığım.'' Ben alkışlayınca öne eğilip selam verdi. ''Vay, bunu siz mi yazdınız?'' diye sordum.'' Mahcup bir gülümsemeyle benim suçum diye cevap verdi. Arada bir, birkaç satır karalarım ama sadece hobi olarak. Her neyse, bana katlandığın için teşekkürler. Acemice şiirler yazıp, pilili pantolon giyen bu garip ve hoş sohbet insanın, tek telefonu ve asfalsız yolları olan, rüzgarları açık bir adanın sakininden çok, bir banka müdürüne benzeyen bu adamın, Kane olma ne işi olduğunu merak etmiştim. ''Koleksiyonumun diğer ürünlerini de göstermekten mutluluk duyarım.'' diyerek beni kapıya doğru yöneltti. Ancak ne yazık ki kapatma vakti geldi. ''Bununla birlikte yarın'a gelmek istersen.'' Beni dışarı sepetlemesine fırsat vermeden sözünü kesip ''Aslında size bir şey sormak istiyordum.'' dedim. Bu sabah bahsettiğim ev hakkında. O evi görmeye gittim. ''Vay.'' diye vardı. ''Seni korkuttuğumu sanmıştım. Perili köşkümüz bugünlerde nasıl görünüyor?'' Hala ayakta mı? Ayakta olduğunu söyledikten sonra asıl konuya geldim. Orada yaşayan insanlar onların olduğu konusunda bilginiz var mı? Öldüler. Çok uzun zaman önce. Çok şaşırmıştım. Oysa şaşırmamam gerekirdi. Bayan Piregrin yaşlı bir kadındı. İnsanlar yaşlanınca ölür. Fakat bu cevap araştırmanın sona ermesi anlamına gelmiyordu. Sadece müdüreye değil Orada yaşamış herhangi birini arıyorum. Hepsi öldü. Savaştan beri orada kimse yaşamıyor. Bu bilgiyi kafamla tartmak biraz zaman almıştı. Ne demek istiyorsunuz? Hangi savaş? Evladım burada savaş denliği zaman akla tek bir savaş gelir. İkinci Dünya Savaşı. Yanlış hatırlamıyorsan bir Alman hava saldırısı sonucu hayatlarını kaybetmişler. Hayır olamaz bu. Başını salladı. O günlerde adanın öbür ucunda ormanı geçtikten sonra yani evin bulduğu tarafta bir uçak savar bataryası varmış. O yüzden Kano meşru bir askeri hedef haline gelmiş. Tabii aslında Almanların meşruluğu pek taktığı yoktu. Her neyse bombalardan biri hedefinden sapmış ve başını iki yana salladı. Kör tali. Bir kez daha olamaz bu desem de artık kafamda soru işaretleri dolaşıyordu. İstersen otur da sana çay yapayım ha? diye konuştu. Biraz sarsılmış görünüyorsun. Biraz başım dönüyor. Beni ofisine götürüp bir koltuğa oturttuktan sonra çay yapmaya gitti. Aklımı başıma toplamaya çalışıyordum. Savaşta bombalandılar. Bu söz duvarları yok olmuş odaları açıklamaya yetiyordu. Ya bayan sadece 15 yıl önce Cairnholm'dan gönderdiği mektuba ne demeli? Martin yanıma gelip bana bir kupa uzattı. İçinde bir damla penderin var. Gizli tarif anlarsın ya. Seni çabucak kendine getirir. Teşekkür edip bir yudum aldım. Gizli tarifin son derece sert viski içerdiğini anlamıştım ama artık çok geçti. Sanki yemek borumdan aşağı birine pambombası atılmıştı. Yüzümün kızardığını hissederek etki yaptı muhakkak dedim. Kaşlarını çatarak bana baktı. Galiba babanı çağırsam iyi olacak. Yok yok düzelirim. Fakat hava saldırısı konusunda söyleyebileceğiniz başka şeyler varsa minnettar olurum. Martin karşımdaki koltuğa oturdu. Bu konu tuhafıma gitti. Dedenin burada yaşadığını söylemiştin. Hiç bahsetmez miydi? Benim de tuhafıma gitti. Herhalde o ayrıldıktan sonra bombalanmıştı. Savaşın başında mı, sonunda mı oldu? Bilmediğimi itiraf etmek zorundayım. Fakat bu konuda kararlıysan seni bilen biriyle tanıştırırım. Ogi amcam 83 yaşında ve hayatını hep burada geçirmiş. Hala zımba gibi. Saatine göz attı. Televizyonda peder tet başlamadan yetişirsek sana istediğin her şeyi büyük bir memnuniyetle anlatacağından eminim. 10 dakika sonra Martin'le birlikte Ogin'in evinde içi aşırı derecede doldurulmuş bir kanepeye gömülmüş durumda oturuyorduk. Oturma odası kitaplarla, eski ayakkabı kutularıyla ...ve Kalsbeth mağaralarını aydınlatacak kadar lambayla doluydu. Gerçi lambaların sadece birisi yanıyordu. Üçra bir adada yaşamanın insanları birer istifçe haline getirdiğini anlamaya başlamıştım. Karşımızda oturan ogenin üstünde eski püskü bir hırka, altında pijama vardı. Resmi giyinmeye değmez misafirler bekliyormuş gibiydi. Oturduğu plastik koltukta konuşurken durmadan sallanıyordu. Karşısına dinleyici bulmaktan mutlu görünüyordu. Havalardan, Galler siyasetinden, günümüz gençliğinin üzüntü verici durumundan eline boyuna bahsettikten sonra, nihayet Martin dizginleri eline aldı da konuyu hava saldırısına ve yuvada kalan çocuklara getirdi. ''Tabii onları hatırlıyorum.'' dedi Ogi. Tuhaf bir insan topluluğuydu. ''Onları arada bir kasabada görürdük. Çocuklar, bazen de onlara bakan kadın, süt, ilaç ve benzeri ıvır zıvır almaya gelirdi.'' Günaydın dediğimiz zaman başlarını öbür yana çevirirlerdi. O koca evde içlerine kapanık bir halde yaşıyorlardı. Herkes konuşup duruyordu ama kimse ne yaptıklarını tam olarak bilmiyordu. Neler konuşuluyordu? Bir sürü boş laf. Dediğim gibi kimse bilmiyordu. Şunu söyleyebilirim ki bildiğimiz türden yetim çocuklar değillerdi. Başka şehirlerdeki Barnardo yurtlarında yaşayan çocuklar gibi Resmi geçitlere filan gelip insanlarla sohbet etmezlerdi. Bunlar farklıydı. Bazıları standart İngilizce bile konuşamazdı. Hatta hiç İngilizce konuşamayan vardı. Çünkü onlar aslında yetim değil dedim. Başka ülkelerden gelmiş mültecilerdi. Polonya, Avusturya, Çekoslovakya Ogi, öyle mi diyorsun diye bir kaşını havaya kaldırarak bana baktı. Tuhaf, bunu hiç duymamıştım. Kendi adası hakkında daha çok şey biliyormuş gibi davranıp onu aşağıladığımı düşünen bir hali vardı. Koltukta daha hızlı sallanmaya başladı. Kano'nda dedemle diğer çocuklara bu şekilde davrandılarsa içlerine kapanmalarına şaşmamak gerekti. Martin gırtlağını temizledi. Peki anca bombardıman nasıl oldu? Biraz sabret. Evet. Evet lanet olsun anmanlar. Onları unutmak mümkün mü? Alman hava saldırıları tehdidi altında adadaki yaşamın nasıl geçtiğine dair bitmek bilmez bir mutka başladı. Kulak tırmalayan sirenlerden, panik içinde sığınaklara girmek için mücadele edenlerden, geceleri karartmanın eksiksiz yapılması amacıyla panjurları ve sokak lambalarını kontrol etmek için bir evden öbürüne koşturan gönüllü bekçiden bahsetti. Hazırlıklı olmak için ellerinden gelen çabayı göstermekle birlikte vurulacaklarını asla düşünmemişlerdi. Sonuçta bütün limanlarla fabrikalar Anakara'da olup, Cainholm'daki küçük uçak savar yuvasından çok daha önemli hedeflerdi. Fakat bir gece bombalar yağmaya başlamıştı. Korkunç bir gürültü var dedi Ogi. Sanki devler adaya ayak basmıştı. Üstelik asırlar boyunca sürmüş gibiydi. Ortalığı cehenneme çevirdiler. Yine de Tanrı'ya şükür kasabada kimse ölmedi. Bizim topçu çocuklar için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Gerçi ellerinden geleni yaptılar. Yetimhanedeki zavallı çocuklar da öyle. Tek bir bomba yetmişti. Canlarını Britanya için verdiler. Bu nedenle nereden gelmiş olursa olsunlar hepsinin mekanı cennet olsun. Ne zaman olduğunu hatırlıyor musunuz diye sordum. Savaşın başı mı yoksa sonu muydu? Tam gününü söyleyebilirim. 1940 senesinin 3 Eylül günü olmuştu. Odadaki hava birdenbire çekilmiş gibiydi. Gözümün önüne dedemin bembeyaz kesilmiş yüzü belirdi. Dudaklarını güçlükle kıpırtatarak 3 Eylül 1940 diye binmişti. E em emin misiniz o gün olduğundan? Hiç savaşa katılmadım. Bir yaşta kurtarmıştım. Savaşla bütün ilişkim o tek geceden ibaretti. Bu nedenle evet, eminim. Oturduğum yerde dona kalmıştım. Adeta dünya ile ilişkim kesilmişti. Çok garipti. Birisi bana eşek şakası mı yapıyor diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Peki hiç kurtulan olmadı mı diye sordu Martin. Yaşlı adam gözlerini tavana dikerek bir süre düşündü. Şimdi hatırladım diye konuştu. Sadece bir kişi. Genç bir çocuk. En fazla bu delikanlı kadardı. Anıları canlanınca koltukta sallanmayı bırakmıştı. Ertesi sabah kasabada dolaşıyordu. Ve yüzünde tek bir çizik bile yoktu. Bütün arkadaşlarının can verdiğini görmesini düşünürsek pek sarsılmışa benzemiyordu. En tuhaf şey de oydu. Muhtemelen şoka girmişti diye konuştu Martin. Şaşırmam dedi Ogi. Sadece bir kez konuştuğunu duydum. Babama anakara'ya gidecek geminin ne zaman kalkacağını sormuştu. Eline silah geçirip arkadaşlarını katleden nalet onası canavarları öldürmek istediğini söylemişti. Tıpkı Portman dedemin masalları gibi o günün anlattığı olay inanmakta güçtü. Yine de ondan kuşkulanmamı gerektirecek bir neden yoktu. Onu tanıyorum diye konuştum. O benim büyük babamdı. Hayret içinde bana baktılar. Yaşlı adam vay canına diyebildi. Ayağa kalkıp müsaade istedim. Peki görünmediğimi söyleyen Martin papa kadar birlikte yürümemizi önerse de kabul etmedim. Düşüncelerimle baş başa kalmaya ihtiyacım vardı. O halde en yakın zamanda bana uğra deyince geleceğime söz verdim. Dönüşte yolu uzattım ve titrek ışıklar saçan limanın yanından geçtim. Yoğun deniz kokusuyla yüz tane şöminenin bacasından çıkan dumanın kokusu birbirine karışmıştı. Bir rıhtımın ucuna kadar yürüyüp denizin üstüne yükselen ayı seyrettim. O korkunç gecenin sabahında yaşadığı şok yüzünden dona kalmış büyük babamı Yaşadığı şok yüzünden dona kalmış büyük babamı, yaşadığı onca ölümden onu uzaklaştırıp, yeni savaşlar ve ölümlere götürecek gemiyi beklerken hayal ettim. Haritada bir kum tanesi kadar görünen, sis dağları, sarp kayalar ve azgın gelgitlerle korunan bu adada bile canavarlardan kaçış yoktu. Hiçbir yerde kaçış yoktu. Büyük babamın beni korumaya çalıştığı korkunç gerçek buydu. Uzaktan jeneratörlerin tekleyip sesinin kesildiğini duydum. Limanın ışıkları ve arkamdaki evlerin pencerelerinden görünen ışıklar bir süre dalgalandıktan sonra karanlığa gömüldü. Tepede giden bir uçaktan bakılsa bu durumun nasıl görüneceğini merak etmiştim. Bütün ada sanki hiç yokmuş gibi birdenbire kararırdı. Minyatür bir süpernova gibi. Kendimi küçücük hissederek ay ışığımla geri döndüm. Babam Papta aynı masada oturmaya devam ediyordu. Önündeki yarısı yanmış tabakta sulu bir et yemeği vardı. Yemeğin suyu donmuş, üstünde yağlar birikmişti. Ben masaya otururken, bakın kim gelmiş dedi. Yemeğini ayırdım. Aç değilim diyerek Portmunt dedem hakkında öğrendiklerimi anlattım. Şaşırmaktan çok kızmış görünüyordu. Bu olaydan hiç bahsetmemesine inanamıyorum. Bir kez olsun bahsetmedi. Kızgınlığını anlıyordum. Bir büyük babanın öyle bir olayı torunundan saklaması, bir babanın oğlundan, hem de o kadar uzun bir süre saklamasından farklıydı. Sohbeti daha olumlu bir yöne çevirmeye çalıştım. Başından geçen onca şey hayret verici değil mi? Babam başını salladı. Sanırım olayları bütün ayrıntısıyla asla öğrenemeyeceğiz. Portmund’ adam sır saklamasını iyi biliyormuş ha? Dalga mı geçiyorsun? Adam adeta duygusal bir kaleydi. Acaba bu onun durumunu açıklamaz mı? Sen küçük kendinden öyle mesafeli davrandığını... Babam bana sert bir şekilde bakınca, sözlerimi çabucak toparlamam gerektiğini, yoksa haddimi aşacağımı anlamıştım. Daha önce ailesini iki kere kaybetmiş. Önce Polonya'da, sonra burada yanına sığındığı aileyi. O yüzden sen ve Suzy halam dünyaya geldiğinizde, sütten ağzı yandığı için yoğurt üfleyerek mi yemiş? Ben ciddiyim. Bunun aslında büyük büyükannem aldatmadığı anlamına gelebileceğini hiç düşündün mü? Bilmiyorum Jack. Galiba meselenin o kadar basit olduğuna inanmıyorum. Derin bir nefes verince bira bardağın içi buğulandı. Sanırım bunun aslında ne anlama geldiğini biliyorum. Sen de çok yakındın. Tamam. Aile kurma korkusunu yenmesi tam 50 yılını almıştı. Sen tam o zaman dünyaya geldin. Ne diyeceğimi bilemedim. İnsan kendi babasına nasıl baban seni yeterince sevmediği için üzgünüm diyebilir? Zaten ben de diyemedim. Bu nedenle iyi geceler dilemekle yetinip, yatmak için üst kata çıktım. Gecenin büyük bir kısmı boyunca yatakta dönüp durdum. Mektupları düşünmekten kendimi alamıyordum. Sürekli babamla halamın küçükken bulduğu, şu diğer kadından gelen mektubu ve bir ay önce benim bulduğum, Bayan Priglin'in yazdığım mektubu düşünüyordum. Aklımdan çıkmayıp uyumamı engelleyen düşünce şuydu. Ya ikisi de aynı kadınsa? Bayan Priglin'in gönderdiği zaftaki posta damgası, 15 yıl öncesine aitti ama söylendiğine göre daha 1940'ta parçalanıp stratosfere uçmuştu. Benim kanaatime göre geriye iki olası açıklama kalıyordu. Ya dedem ölü bir insanla yazışıyordu ki bu kuşkusuz olasılık dışıydı ya da mektubu yazan kişi aslında Bayan Pregren değil kimliğini gizlemek için onun adını kullanan biriydi. İnsan mektup yazarken neden kimliğini gizlemek ihtiyacı duyar? Çünkü saklayacak bir şey vardır. Çünkü o, öbür kadındır. Benim bu gezide keşfettiğim tek gerçek, dedemin eşini aldatmak için yalan söylemesi miydi? Son nefesini vermek üzereyken bana yanına sığındığı ailenin ölümünü mü anlatmaya çalışıyordu? Yoksa on yıllar boyunca süren bayağı bir ilişkiyi mi? Belki her ikisiydi. Belki büyüyüp genç bir adam olduğu zaman, ailesi o kadar çok parçalandığından, tek bir aileye nasıl sahip olacağını ya da birine nasıl sadık kalacağını bilmiyordu. Sonuçta bunların hepsi birer tahmindi. Gerçeği bilmediğim gibi soracak kimse de yoktu. Cevabı bilebilecek kimse varsa bile uzun zaman önce ölmüştü. Daha 24 saat geçmeden seyahatimiz anlamsız hale gelmişti. Huzursuz bir uykuya dalmıştım. Şafak sökerken odamda duyduğum bir sesle uyandım. Ne olduğunu anlamak için hemen yataktan fırladım. İri bir kuş şifonların üstüne tütlemiş beni seyrediyordu. Başı parlak gri tüylerle kaplıydı. Şifon yerin kenarında beni daha iyi görmek ister gibi bir oyana yana bir bu yana hareket ettikçe pençeleri tahtada tıkırdıyordu. Düş görüp görmediğimi anlamak için dikkatle kuşa baktım. Babama seslenince korkan kuş havalandı. Yüzümü kollarımla kapayarak kendimi yatağa attım. Tekrar kalktığımda kuş açık duran pencereden uçup gitmişti. Uykulu gözlerle odaya giren babam neler oluyor diye sordu. Şifon üstündeki pençe izleriyle yere düşen tüyü gösterdim. Tüyü eline alıp inceleyerek çok garip diye konuştu. Doğanlar insanlara hiç bu kadar yaklaşmaz. Acaba onu yanlış mı duydum diye tereddüt ettim. Doğanlar mı dedin? Tüyü havaya kaldırdı. Bir gökdoğan bu dedi. Harika yaratıklardır. Yeryüzünün en hızlı kuşlarıdır. Havada uçarken adeta şekil değiştirirler. Bedenleri ince bir çizgiye andırır. Bu isim garip bir tesadüften ibaret olsa da... ...üstümden atamadığım tekinsiz bir duyguya kapılmama neden olmuştu. Kahvaltı ederken acaba çok çabuk mu pes ettim diye düşündüm. Dedem hakkında konuşabileceğim kimse hayatta kalmamıştı ama... ...ev hala yerinde duruyordu. Ve büyük kısmını araştırmamıştım. Orada dedem hakkında mektup, fotoğraf albümü... ...veya belki bir günlük gibi cevaplar olsa bile... ...muhtemelen bombardıman sırasında yanmış... Veya onlarca yıl önce çürümüştü. Fakat bunu kesin olarak öğrenmeden aladan ayrılırsam pişmanlık duyacağımı emindim. İşte böyle. Alışılmadık biçimde kabuslar gören, geceleri üstüne sıkıntı ve ürperti basan, gerçekte olmayan şeyleri gören biri, kendi kendine konuşup, en az bir düzüne çocuğun vakitsiz sonuyla karşılaştığı, terk edilmiş, adeta perili bir eve son bir ziyaret yapmaya karar verir.